Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt de Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu, 22 Nisan Dünya Günü'nde bir açıklama yaptı. Evet, bugün 22 Nisan Dünya Günü. Gezegenimizde ola gelen çevre sorunları için ilk büyük ve yaygın etkili sivil hareket, Santa Barbara, Kaliforniya'daki petrol sızıntısının ardından... Senatör Gaylord Nelson'ın fikri ve üniversite öğrencilerinin de büyük katılımıyla 22 Nisan 1970 günü gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savaş karşıtı genç güçten ilham alan Nelson, çevreyi koruma ve çevre için endişe duyulması gerektiğini siyasi gündeme taşımayı başardı. Eylem günü öğrencilerin bahar tatiliyle sınavları arasında geçti. Nelson, kongre üyesi Pete McCloskey' Yani yanına aldı ve Harvard Üniversitesi'nden de Dennis Hayes'i ulusal koordinatör olarak görevlendirdi. Hayes, ülke genelindeki etkinlikler için 85 kişilik bir ekip kurdu. 20 milyon Amerikalı yollara çıktı ve çevre için duyarlılıklarını dile getirdi. Siyasi görüş ayrımı olmadan her kesimden Amerikalı, zengin, fakir, iş insanı, işçi, her yaşta öğrenci bir araya geldi. Ardından Çevre Koruma Ajansı yani EPA kuruldu, çevre yasaları çıkarılmaya başlandı. Çevre avukatı olarak görev yapan Hayes, Dünya Günü ağını kurdu ve 1990'da ikinci büyük Dünya Günü 141 ülkede küresel olarak kutlandı. Bu yıl ise 192 ülkede Dünya Günü'nde birlikte iklim değişikliği ve çevresel tahribatın yaklaşan felaketlerini önleyebiliriz, birlikte dünyamızı restore edebiliriz diyen Prof. Karaosmanoğlu, Kasım 2021'de Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda yani COP26'da çalışmaları başlangıç olacak diyor. Liderler İklim Zirvesi 22-23 Nisan 2021'de de Amerika Başkanı Joe Biden'ın 40 devlet başkanına yaptığı davetle gerçekleştiriliyor. Bugün başladı. Liderler için iklim zirvesi 2 gün sürecek. Ve 40 devlet başkanı katılacak. Zirvede daha güçlü iklim eyleminin aciliyeti, halkı bilgilendirmenin önemi yeşil toparlanma gereği ortaya konacak. Tarih seçiminde dünya gününde dikkate alınması iklim eylemi için güçlü bir yeniden başlangıcın yine Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı olacağını işaret ediyor. E, saptaması yaptı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu. Uluslararası Enerji Ajansı yani... IEA, Dünya Ekonomisi'nin bu yıl COVID salgınının ardından toparlanmaya başlamasıyla artan enerji talebi nedeniyle karbondioksit salımında büyük bir artış olması bekleniyor, diyor. BBC Türkçe'nin haberine göre IEA enerji kaynaklı emisyonun bu yıl hala 2019'daki seviyesinin biraz altında olacağını tahmin ediyor. Ancak karbondioksit salımının kayıtların tutulduğundan bu yana yıllık bazda ikinci en büyük düzeyde olması bekleniyor. Özellikle Asya'da kömür kullanımı belirleyici olacak. IE küresel kömür talebinde %4,5 artış beklendiğini ve bunun 2014'teki zirve noktasına yaklaşacağını belirtiyor. Fakat yenilenebilir enerjide de artış var. Yeşil kaynaklar olarak ifade edilen ve çevreye zararın minimum olduğuna inanılan yenilenebilir kaynaklarda elektrik üretiminin toplamdaki payının bu yıl %30'a ulaşması bekleniyor. Covid salgını nedeniyle ekonomideki yavaşlama enerji talebinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüşe yol açtı. Enerji kullanımındaki azalma sonucu karbon salımı 2020'de %6 düşüş gösterdi. Zira kısıtlamalar daha çok kömür ve petrol gibi karbon yoğun yakıtları etkiledi. Yeşil enerji kaynakları ile elektrik üretimi ise %30'a ulaşacak. Bu sanayi devriminden bu yana ulaşılan en yüksek düzey. Rüzgar, güneş ve diğer sürdürülebilir kaynaklardan sağlanan enerji 2020'de %3 artış kaydetti. Bu şekilde elektrik üretiminde ise bu yıl %8 artış bekleniyor. Bu artışın yarısının Çin'de gerçekleşmesi öngörülüyor. CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Termik Santrallerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi Ticari sır olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. Bülbül bakan kurumun yanıtına tepki gösterdi. Ve bunlar ticari değil bakan sırrı dedi. Sözcüden Latif Sansür'ün haberine göre CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül özelleştirilen termik santraller hakkında santrallerin hangi iyileştirmeleri yapması gerektiği, ölçüm cihazlarının olup olmadığı, sürekli emisyon ölçüm sonuçları için çevreşeceği Bakanı Murat Kurum'a yanıtlama sistemiyle bir soru önergesi vermişti. Kurumsa termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçümü sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları bilgi edinme kanunun 23. maddesi ticari sır başlığında yer alan hususlar kapsamında değerlendirildiği için kamuoyuyla paylaşılmamakta dedi. Bakan kurum ayrıca yatırım ve iyileştirmelerle ilgili de bilgi vermedi. Bir santralin ne kadar emisyon... Yaptı, Havayı ne kadar kirlettiği kamuyu doğrudan ilgilendiren bir konu şirketlerin ticari sırrı asla olamaz. Nükleer karşıtı platform 24 Nisan Cumartesi saat 15'te iklim krizi ve nükleer santral adı altında bir etkinlik düzenliyor. Nükleer santraller bir çözüm mü yoksa iklim krizini arttırıcı etkisi mi var? Nükleer santrallerin iklim krizine etkilerini irdeleyeceğimiz